gusül boy abdesti ile namaz kılınabilir mi? E, elbette Cenab-ı Allah'ın e, Kur'an-ı Kerim'deki açık beyanıdır. E, ve in كُنْتُمْ جُنُوبًا فَتَّحْهَرُ Eğer gusülü gerektiren bir hal iseniz yani cünüp iseniz e, gusülü abdesti alın, temizlenin. Tabi gusülde nedir? Ağza dolu dolusu vermek, burna dolu dolusu vermek ve bütün vücudu yıkamaktır. Dolayısıyla zaten İnsan bir niyet ediyor burada. Abdestteki bütün azalar yıkanmış oluyor değil mi? Abdest işte elleri dirseklere kadar yıkamak, işte ağza su vermek, işte buruna su vermek, başa mes, ayaklar. Yani yüz. Dolayısıyla abdestteki bütün huzurlar da yıkandığı için gusül abdesti, boy abdesti daha kapsayıcı. Ve bu abdestle gusül abdestiyle insanlar namaz kılar. Hiçbir sakınca yok. Ee, abdeste mani bir hal meydana gelmedikçe kuşun abdestiyle namaz kılınabilir. İzleyicilerimiz böyle bir tereddüte düşmesinler inşallah.